İnsanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müşteri hol. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar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 ve onları temizet çıkarmaz onlara son derece acı bir azap vardır İşte onlar hidayeti bırakıp dalâleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar böyle olacaktır çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar haktan pek uzağa düşmüşlerdir